Çok teşekkür ederim Melisa. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı? Evet. Sesimiz duyulana kadar denişmeye devam edeceğiz. Sizleri de bütün gençliği ayaklanmaya, sesinizi duyulmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler.